The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dinleyici şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere. They are changing. Evet, pa pazarlardan bir pazar daha, bir pazar akşamı daha. 17 Temmuz 2017, pazar saatlerimiz 21.04'ü gösteriyor. Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşmış... E, müzik serüveninin izini sürdüğümüz zamanlar değişirken programımızın 90.sıyla e, karşınızdayız bu hafta ve e, iki haftadır Mahir şehir dışındaydı şimdi döndü güvende telefondan katılıyor o yüzden veya o sayede bu hafta tam takım huzurlarınızdayız ben Altuğ Güzeldir ben Mahir İlgaz ben de Güven Güzeldir Evet siz bu iki hafta içinde benim yokluğumdaki Dylan'ın bir diğer kariyerin içindeki epey yüksek ebey Bey'nin be be be toplayan albümlerinden bir diğeri olan Desire'ın 3te 2'lik bölümünü geride zaten bırakmışsınız. Bugün de eğer kısmetse bu albümü bitirip hatta albümün içine giremeyen ama albüm için yapılan kayıtlardan da ee, bir seçki çalıp Desire albümünü geride bırakacağız. Önümüzdeki artık hafta e, nereye gideceğimiz konusunda artık bir gizli misilleme yapıp e, programa el mi koyar radyo <gülüyor> yönetiminden e, bir uyarımı mı gelir bilmiyorum. Bu şekilde devam edeceğiz ama e, yine epey güzel parçalar şans ki bizi bekliyor çünkü her zaman böyle olmuyor bu program içinde biliyorsunuz. Amacımız sadece güzel parça değil, aynı zamanda bir arkeoloji programı da yapıyoruz Dillon kariyeri içinde. Bu hafta iyi olacak gibi. Evet, yani geçen e, saat boyunca The Big Easy'e kayyumluk yapalım derken, başka kayyumun gelip zamanlar değişirkeni aldığını e, görürsek, çok Türkiye özgü bir e, olay olmuş olur. Herhalde çok şaşırmayız yani haftaya. Artık hiçbir şey çok şaşırmıyoruz sanıyorum. Evet nerede kalmıştık? E, Desire albümünün son üç parçasına gelmişiz. E, geldik valla Mahir. Show must go on. Mahir yok demedik. E, Hurricane de çaldık. One more cup of coffee de çaldık. Her bir şeyi çaldık. Valla one more cup of coffee bilmem ki Hurricane'i iyi ki ben yokken çalmışsınız zaten. Bence. E... Hmm. Hurricane, Joey falan. Bunlar hakkında söyleyeceklerim vardı. İyi olmuş. Yani program, <gülüyor> o program bitmezdi. Bob Dylan kurtulmuş. Ucuz atlarmış. Yok estağfurullah. Aslında bir iki tane Mahir sana soracağımız soru da çıktı. Fakat onları not etmediğim için şimdi hatırlayamıyorum. Bunu bilse bilse Mahir bilir. Biz bilemedik diyeceğimiz bir takım detaylar vardı. Podcastları dinlersen oradan o soruları bulabilirsin. Neyse hoş geldin tekrardan. Ee, Sen de dediğin gibi 9 parçanın 6'sını çaldık son üçüne geldik ee, Romance in Durango Black Diamond Bay ve Sarah parçaları kalmıştı fakat albüm bundan ibaret değil albüm yapılırken ee, çalınmış e, kaydedilmiş ama Bob Dylan'ın albüme almadığı alt take denilen e, birkaç parça daha var onları da eklediğimiz zaman zaten bugünkü sahibi dolduruyor olacağız Evet, ee, o zaman daha fazla konuşmadan Desire albümünün yedinci parçasını dinleyelim. Romance in Drangle. Hot peppers in the blistering sun Evet, Romance in Django parçasını dinledik. Diğer albümünden epey ilginç bir e, parça. Kayıt süreci de ilginç. E, yani önümüzde e, bu program için sık sık kullandığımız işte All the Songs, uh, Bob Dylan'ın All the Songs, The Story Behind Every Track isimli. ...bizim program lingosunda tuğla kitap olarak Namı hitap ediyoruz. Evet. Namı diğer tuğla kitap. Ee, orada mesela işte her parça için stüdyodaki müzisyenler sıralanır. Bu ilk defa ikinci sayfaya geçtiğini gördüm müziyenlerin direkt. <gülüyor> ee, öyle bir e, müzisyen listesi var. 20'den fazla müzisyen olduğu söyleniyor stüdyo o, şekilde, o sırada. Hatta Eric Clapton e, bu müzisyenlerden bir tanesi. Evet e, işin ilginci bütün albümde çalacak gibi öyle bir niyetle başlıyor fakat sadece Romance'in Durango'da çalıyor başka bir parçada yok. Evet bu e, albüm parça için e, hatta e, şey, e, Bob Dylan arabasıyla dolaşıp müzisyen topladığına dair de bazı rivayetler var ama daha sonra bu kayıt sürecinden çok da memnun kalmamış olacak sanıyorum 6 ya da 7 e, ayrı e, kayıt yapılıyor bu parça için. Albümün diğer parçalarında biraz daha e, azaltıyor stüdyodaki müzisyen sayısını. E, tabii bu albümde bence en önemli katkılardan bir tanesi Dylan'ın kendisi, Jacques Levy e, sözleri yazmasına yardımcı olan ve elbette e, prodüktör e, Don DeVito dışında Emilio Harris'e ait. E, ben çok çok severim Emilio Harris'i. Burada da e, Bob Dylan'ı eşlik ediyor vokallerde. Belki de daha iyi bir e, eşlikçi bulamazdı Dylan bu albüm için kendine. Bütün e, Dylan'ın kestirilemez e, ve belki de hiç nereye gideceği müzikal olarak belli olmayan yönüne rağmen Emily Harris bir kez bile e, atlamamış, hep eşlik etmeyi başarmış. Öyle de iyi bir müzisyen kendisi. Evet, e, Romance'in Drango'u ilginç parça demiştik. Neden ilginç bir parça? Çünkü aynı zamanda birkaç yıl önce Bob Dylan'ın başrolünde oynadığı Pat Garrett and Billy the Kid isimli filmede konu olarak birazcık atıfta bulunuyor sanki. Evet, yani ben de şunu e, Pardon, e, değil, Yalnız Romance'in Drango'da değil, albümün tamamında da aslında bu müzisyen çeşitliliğinin orkestrasyona yansıdığını da görüyoruz. Daha önceki e, ...albümlerde rastlanmayan e, buzuki, mandolin, akordeon, e, keman, e, konga gibi enstrümanlarla bezeli e, pek çok şarkı. Bu aslında Mahir galiba sana soracağımız şeylerden bir tanesiydi. E, bu enstrümanlardan hangileri ilk kez kullanılıyor bu albümde, daha önce kullanılmış da bizim gözümüzden kaçmış olan var mı diye... Ee, ...şunu da bir dipnot olarak ekleyeyim... ...bundan bir sonra çıkacak olan albüm... ...iki sene sonra 1978'de e, çıkacak... ...18. stüdyo albümü Street Legal... ...orada daha da e, aslında işi büyütüyor Bob Dylan... E, ...daha da büyük bir orkestra... E, e, ...arka vokallerle filan... E, ...yani bu desire'da belki başladığı yolda... ...bir adım daha atmış oluyor... Ve o albümde de mesela benim hatırladığım ilk kez trompet ve soprano ve tenör saksafon duyuyor olacağız. Ama bunun teyidinde yine antiklopedik bilgileriyle ben Mahir'e havale ediyorum. Saksafon ve trompet e, bu albümde de var. Dizayda da de var ama evet Street Ligle'de iyice öne çıkıyorlar. E, ama onun dışında hangi enstrümanlar ilk defa bu albümde e, önümüze çıkıyor? Açıkçası kafadan bir cevap veremeyeceğim. Bu, bu, bu, bu, Bob Dylan müziklerinde hangi egzotik enstrümanlar e, hangi şey, kronolojik sırayla kullanılmıştır? E, çalanların isimlerini de belirterek yazınız. Süreniz 10 dakika. Evet, e, bunun sonraki <gülüyor> şey program tamam. bitince yapalım. Peki, e, Romance and Drango parçasını çaldık. Bu parça aynı zamanda biraz da e, kendisinden önce gelen işte bu tarz e, New Mexico, işte Amerika'nın Meksika sınırı bölgelerindeki tarzdan country müzik parçalarına da biraz göndermeler içeriyor. Şimdi o parçalardan bir tanesini gireceğiz. Romance'ın Drango'nun aslında bayağı açık atıfta bulunduğu El Paso. Marty Robbins parçası El Paso. Bu parçanın tümünü çalmayacağız çünkü epey yüklü bir playlistimiz var. Ama bir kulak atalım sonra uygun bir yerde düşer biraz üstüne konuşur devam ederiz.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 Many evet, Marty Robbins e, arka planda çalıyor. El Paso isimli parça. Romance'in Drango ile olan e, benzerlikler biraz çıkmıştır ortaya. Evet. Aslında bu Romance'in Drango ve işte Desire albümünün geri kalanında Jack Levine'in etkisi epey hissediliyor. Jack Levy'den sanıyorum siz daha önce programda bahsettiniz. Ee, evet. Kendisi epey ilginç bir karakter. Hani tekrar etmek adına belki bir kez daha söylemekte. Bir beis yok en azından benim açımdan. Çünkü e, yani hani işte bayağı klinik psikoloji okuyup hatta bu konuda bayağı uygulamaya geçip de bu alanda çalışıp daha sonra pop şarkılarına lirisist olarak... Hizmet etmiş fazla isim yok piyasada. Jacques Levy belki e, bunlardan bir türünü tek örneği hatta diyebiliriz. Bilmiyoruz ama ilginç bir karakter. E, bu albüme de belki Dylan'la olan e, işbirliğine Dylan'ın her zaman John Bayez değişğiyle o e, kestirilemez halini biraz daha kestirilebilir yapması açısından bir katkı sunduğunu söyleyebiliriz. Yani işte şarkı sözlerinin birazdan net. ...biraz daha ilk bakışta neden bahsettiği... ...anlaşılabilir hale e, getirilmesine... ...hizmet etti, söylenebilir. İyi mi olmuş, kötü mi olmuş bilmiyorum. Otobiliğin neyine ait. Ben Rizal Elbim'i severim. O yüzden kötü olmuş diyemeyeceğim. Evet. E, Romance'in... ...Durango'nun birazcık... E, pet Gareth Bill'dakiden... ...etkilenmiş olabileceğini söyledik. Hatırlayacaktır... ...dinleyicilerimiz. E, 21 Ekim 1970'de... ...yayınlanmış pardon 1973'te özür dilerim düzelteyim yayınlanmış olan e, bir albüm bu e, 13 Temmuz 1973'te yayınlanmış bir film müziği e, film müziği olunca Sen Pekin Pah'ın aynı isimli filminde alıyor adını e, film müziği olunca da ve işte böyle Meksika'da geçen bir kovboy filmi olunca biraz öyle kovboy temaları vardı. Bu parçada da demin dinlediğimiz Romanzinho Durango'da da e, işte şeyde sevgilisiyle beraber Meksika'ya kaçmış bir kovboy, bir yandan peşinde e, şerif, diğer yandan e, kelle avcıları olmak üzere böyle bir e, karmaşık bir hikaye anlatıyor. Ama bunu yine Dylanesk bir şekilde yapmaktan kaçınmıyor ve diyor ki bir yerde e, hikayenin kahramanı işte yakın arkadaşından bahsederek onu o kantinada e, vuran el benim elim miydi acaba be, be, benim elimle o silahı tuttu diye ama sorunun cevabını da hiçbir zaman öğrenemiyoruz e, böyle giden bir parça Evet, böyle giden parça. Bu Desire albümünde epey böyle hikaye var. Aslında bence ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi Güven abi. Sen de hattasın, bekliyorsun biliyorum. Ama e, bir kısa... E, bu Desire albüm bence e, Dylan'ın açıkça... hani e, ...aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ile ilişkisini en açık bir şekilde ortaya koyabilecek albüm. Hani hak etmek açısından söylemiyorum ama... E, bunu tırnak içinde edebiyat parçalamak açısından belki söyleyebilirim. Jack Devir ile yaptığı işbirliğinin böyle bir etkisi olmuş olabilir. Sıradaki parçaya geçeceğiz birazdan Black Diamond Bey. Onunla ilgili söyleyeceğim İ, sözlerde tekrar edeceğim. I, i̇tiraz ediyorum. Sayın Örnek Hake. vereceğim. Estağfurullah. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> tamam. Peki. Evet Güven abi senin ekleyeceklerin var mı? Ee, yok vallahi çok güzel gidiyor sohbet. Ee, devam çalalım mı Black Diamond Bey? Çalalım. By way As the rain begins to and the cranes fly away from Black Diamond Bay, the desk clerk heard the woman laugh as he looked around in the aftermath. And the soldier got tough. He tried to grab the woman's hand, said, "Here's a ring it cost the grand." She said, "That ain't." While a horse-drawn taxi waited at the curb, she passed the door where the Greek had locked to where a handwritten sign read Do Not Disturb. She knocked on it anyway. As the sun went down and the music, music they played on Black Diamond Bay, I've got to talk to someone quick. But the Greeks said go away To kick the chair to the floor He hung there from the chandelier She cried, A help, there's danger Now please open up the door Every day As the stars fell down And the blues fell away On Black Diamond Bay As the island slowly sank The loser finally broke the bank And in the gambling room The dealer said And then begins to break. And the fire burns on, and the smoke slips away, away from a lifetime I made. I was sitting home alone one night in L.A. watching old Cronkite on the seven o'clock news. It seems there was an earthquake that left nothing but. Black Diamond Bay, Bob Dylan'dan dinledik. Ee, bu da Bob Dylan'ın bu albümde Jack Levy ile yazdığı parçalardan bir tanesiydi. Ee, yorumlara baktığımız zaman şöyle şeyler görüyoruz. Ee, bu albümde e, Bob Dylan ve Jack Levy e, belli ki e, Joseph Conrad'ın edebi eserlerinden hatta Ernest Hemingway'in Karaiplere karşı olan hayranlığından, sevgisinden etkilenmişler. Ee, ve e, Jacques Levy şöyle hatırlıyor, şarkıyı ilk yazmaya başladıkları zamanı, şarkıyı ilk yazmaya oturduğumuzda e, zihnimizde sadece e, bir e, otelin e, verandasında oturmakta olan Başında Panama şapkası, elinde bir pasaportu olan gizemli bir kadın hayal ederek başladık. Ee, buradaki otelin içinde e, hatta otelin bu otelin sahibi de olsa olsa Humphrey Bogart olmalıydı diye oradan da belli ki bir Casablanca'ya e, atıf yapıyor. Evet. E, bu albüm içine zaten Dizel albüm içine kapağında sanıyorum e, Joseph Conrad'ın da fotoğrafı var. Böyle ilginç bir albüm. İşte Joy parçası için örneğin daha önceki programlarda çalınan Dylan'ın kendisi bayağı e, Homerosvari bir parça yorumunu kullanıyor. İşte bu az önce dediğimiz Black Diamond Bay e, açık bir şekilde e, Joseph Conrad'tan e, etkilenmiş. E, Joseph Conrad'ın e, işte Victory Zafer isimli romanından etkilenmiş biraz. Hatta o romanın da ilk sayfasında bayağı dilanesk esk bazı betimlemelerde yapıldığını görüyoruz baktığımız zaman. Böyle işte demin az önce Nobel Edebiyat Ödülü yorumunu yaparken ben bu yönden yapmıştım. Ama hani ödülün kendisini hak edip hak etmemesiyle ilgili bu albüm üzerinden değerlendirme içermiyordu söylediklerim. Bunu da bu şekilde altını çizmek isterim. Çünkü senden net bir itiraz gelmişti. Çizdik peki ama hani şey Nobel Edebiyat Ödülünü almasında bu albümdeki eserlerinde öne çıkan bir etkisi vardır diye bir şey var mı? Bilmiyorum. Nobel Komitesi ne düşünüyordu bilemiyorum. Daha ha, önceki tamam. programlarda... Sanki ben öyle bir ha, anlam çıkartmıştım. İ yok yok. İtirazım şey, ona sadece da. kendisi ilk defa edebiyat dünyası içinde sanki kendisini konumlandırıyor gibi gördüm. Hmm. Desire albümüyle. Öncesinde <gülüyor> ve sonrasında çünkü bunu yapmıyor. Evet Güven abi ekleyeceklerin. Ee, ben bu Nobel konusunda fazlasıyla <gülüyor> söylemek istediklerini söylemiş birisi olarak... <gülüyor> Yılının Nobel konuşmasında e, atıfta bulunduğu kitapları da özetten okuyup e, hazırlamış olduğu ortaya çıktıktan sonra e, çok bir şey denemeyi tercih ediyorum. Bunun yerine isterseniz sıradaki e, albümün, dokuz şarkılık albümün son e, parçasından biraz bahsedelim. E, Sera adı ikinci yüzün dördüncü şarkısı. Ee, Bob Dylan daha önce de söyledik şarkılarında e, otobiyografik unsurlar e, aranmaması gerektiğini genellikle söylüyor. Bir sene önce çıkmış olan e, Blood on Tracks albümü de her ne kadar uğruları mesela e, işte ben annemle babamı e, birbirleriyle kavga ederken hep duyuyorum bu şarkıları dinlediğimde demiş olsa da Bob Dylan ne alakası var falan demişti. Herhalde ama bu şarkının e, o sıralar ayrılmakta olduğu eşi Sarah Dylan, e, hakkında olduğunu Bob Dylan'da e, kabul edecektir diye düşünüyorum. Bir yerlerde yok onunla bir alakası yoktu dediği var mı? Bu soruyu ben yine Mahir'e yönelteyim. Sarah Dylan, daha önce de e, bahsettik e, bir model olarak. Çalışırken 1959'da bir fotoğrafçıyla Hans Lownes ile evlenip o soyada alıyor. Daha sonra 1965'te Bob Dylan evlenince Sarah Dylan'a dönüyor. Bu şarkının ile alakalı Jack Levin'in de anlattığı güzel bir anekdot var. Ondan da siz bahsetmek isterseniz buyurun. Evet, e, bir gün Dylan'la e, e, Bob Dylan ve Sarah Dylan ayrıldıktan e, bu dizay albümün kayıtları sırasında aslında ayrılarmış. Ama e, Sarah Dylan e, kayıtların yapıldığı stüdyo bir gün geliyor. E, i̇şte orada camın arkasında e, kayıt sürecini izlerken Dylan birden duruyor. E, bu senin için diyor ve bu şarkıyı bir, birazdan çalacağımız Sarah isimli parçaya giriyor tek başına. O sırada stüdyodaki diğer müzisyenler ile ilgili herhangi bir işte şey bilgileri yok. Ama çok güzel eşlik etmişler falan. Bayağı etkileyici bir yorum olmuş o şekilde çalması. Öyle bir anekdot var. Birden fazla kişi tarafından kayıtlara tanıklık eden anlatılan. Evet, ben de şunu eklemiş olayım bari. Bob Dylan Rolling Stone dergisinden Jonathan kodla konuşurken... İleriki yıllarda bu yazmış olduğu Sera şarkısının e, eşi için yazılmış olduğuna hiçbir şüphe yok bir Ama e, burada şarkıda bahsettiği bahsi geçen Sera e, kendi eşi olan Sera mıdır? Yoksa e, hayal ettiği kişi olan Sera mıdır? Yani kişi olarak o kişi de e, kişinin arkasındaki karakter özellikleri, hani gerçek eşi olan Sarah mı yoksa Bob Dylan'ın hayalinde yaşattığı eşinin olabileceği kişi olan Sarah mı, bunu hala bilmiyorum demiş Bob Dylan'ın kendisi. Ben de en son şunu ekleyeyim, o zaman bu Sarah şarkısında e, parıldayan bir yüce, her gizemli eşim falan gibi e, atıslar var. Robert Shelton'ın yazdığı No Direction Home isimli kitaba göre Dylan burada açıkça işi tarafından affedilmek istiyor ve böyle bir geri dönüş çağrısı içeriyor bu şarkı. Niye ayrıldıklarının detayını falan konuşmak lazım. Şimdi bu gerçekten böyle mi değil midir diye. Biz bir zamanlarda yaşayken magazin ölümü yapmayı düşünüyorduk öyle bir şey yaparsak belki ona orada değer veririz ama alt take'leri de çalmak istiyoruz zaman da geçiyor isterseniz e, şu şarkıyı bir dinlesek mi? Anlat sana. <gülüyor> I looked at the sky when the children were babies and played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close and still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you want to change your mind? So hard to define I can still see them playing with their pails in the sand They run to the water, their buckets to fill I can still see the shells falling out of their hands As they follow each other back up the hill Virgin Angel, sweet love of my life Sarah, Sarah Rady Jewel, a mystical wife Sleeping in the woods by a fire in the night Drinking white rum in a Portugal bar Them playing leapfrog and hearing about Snow White You in the marketplace in Savannah, Lamar Sarah, Sarah It's all so clear I could never forget Sarah, Sarah Loving you is the one thing I'll never regret Still hear the sounds of those Methodist bells I'd taken the cure and it just got through Staying up for days in the Chelsea Hotel Writing sad-eyed lady of the lowlands for you Sarah, oh Sarah Wherever we travel we'll never apply my heart How did I meet you? I don't know A messenger sent me in a tropical storm You were there in the winter Moonlight on the snow And on Lillipon Lane When the weather was warm In a calico dress Sarah, oh Sarah You must forgive me my unworthiness Now the beach is deserted Except for some kelp And a piece of an old ship That lies on the shore You always responded When I needed your help You gave me a map And a key to your door Tera isimli parçayı dinledik. Bu aslında Desire albümünde e, en azından piyasaya çıkan halinin son parçasıydı. Albüm için yapılan kayıtlar daha var elimizde. Onları süremiz yettiğince çalmaya devam edeceğiz. Ama e, Desire'nin son e, parçası da Dylan'in açık bir şekilde eski eşine e, yazmış olduğu eski eşinin ismini taşıyan. Ve e, o Dylanesk belirsizlikten e, son derece uzak, her şey net, açık olan bir parçaydı. Biz kendi aramızda parça çalırken Altı abiyle, bilmiyorum Güven abi sen de katılır mısın bize, şöyle konuştuk. Bu e, Bob Dylan'ı aslında Bob Dylan'ı yapan şeylerden bir tanesi de, bu belirsizlik aslında John Bayes'in de belki en iyi şekilde Diamondsın Rust parçasında dile getirdiği sanki kelimelerle arası bu kadar iyi ve her şeyi belirsiz kılmakta da yine son derece iyi şekilde dile getirdiği bu belirsizlik yeteneği yani öyle bir yetenek ki bu çok derin bir şeyler de söylüyor olabilir bir parça veya bizim kendi aramızda verdiği örnekle Hı. hani atıyoruz. Işte örnek veriyoruz veya 125'lik pimaş içinden su geçirmekten de bahsediyor olabilir. Ee, öyle de algılanabilir. Ee, Lester Banks de bunu dile getirmişti. Bob Dylan e, çok anlamlı gözüken şeyler yazmakta uzman kişi şeklinde dile getirmişti. Ama biz kendi konuşurken dedik ki Dylan bu belirsizlikten vazgeçtiği zaman yazdığı parçalar bizim en azından en sevdiğimiz parçalar değil. Evet. Bu bağlamda bu, bu, bu, bu ta eski yıllara geri dönelim ve mesela Ballad in Plain D bu Suzy Rotolo ile New York'a geldiği zamanki en ciddi ilişkisini yaşadığı, bence aslında siyasi açıdan da bir hayli etkilendiği işte bu vatandaşlık hakları, talepleri talep eden insan gruplarının içine girdiği, onlar için şarkılar yazdığı dönem ...deki kız arkadaşı... ...kendisini çok etkilemiş olan... ...kız arkadaşı... ...Suzerotolo ondan ayrıldıktan sonra... Beladin Plain D... ...adında böyle... ...atsan atılmaz satsan satılmaz... ...bir şarkısı var... ...hakikaten şey... ...işte o, o bana öyle dediydi de... ...ben ona böyle dediydim... ...o şarkı da uzundur... ...7-8 dakika... Dur ...durmak bilmez bir türlü... ...biraz işte burada gıybet yok... Affet beni var ama yine sanki o şeydi, o tonda. Bu belirsizlik konusunda ben de size katılıyorum. Yani hem demokratik temayüller gereği 3'te 2 öyle karar vermişsiniz elbette. E ama ben de öyle düşünüyorum. Fakat edebiyat analizli konusuna geldik. Ben de bir dakika şöyle bir dipnot düşeyim o zaman e üstünde. Düşündüğüm, merak ettiğim şeylerden bir tanesi mesela Leonard Cohen ile Bob Dylan'ın arasındaki etkileşim. Pek bu konuda yazılmış bir şeye de rastlamadım. Yaklaşık işte aynı kuşaktan insanlar olduğunu biliyoruz ama Bob Dylan erken başlayıp önde gidiyor. Cohen'in ilk albümü çıktığı zaman Bob Dylan'ın 10 albümlük bir korpusu geride bırakmış vaziyette. Fakat e, bir takım ilginç şeyler var. Yani 1978'de Street Legal'da e, işte, orkestrasyon iyice büyüyor e, Bob Dylan'da. E, Cohen o zaman neler yapıyor diye bakıyoruz. O da işte Death of Man, e, ile e, ulaştığı dik noktadan yukarı çıkıp 1979'da ee, bir dönemeç dönüyor ve Recent Songs diye bir aldım çıkartıyor. Orada da e, bir şekilde Bob Dylan'ın kine benzer büyük bir e, orkestra ve geniş bir orkestrasyon olduğunu görüyoruz. E, Street Legal'dan sonra Bob Dylan e, işte bu Hristiyan güçlemesine e, başlayacak. E, Cohen'in öyle bir Hristiyanlık dönemi yok ama e, Cohen'in bir sonra gelen Albümündeki en önemli şarkılardan bir tanesi Haleluya. Ee, yani aralarında mutlaka birbirlerini dinliyorlar. Cohen zaten e, Amerika'ya giderken ben Kanada'nın Bob Dylan olmak istiyorum falan e, demişti. Bundan bahsetmiştik. Burada ilginç bir şeyler olabilir. E, belirsizlik konusunda da bence aslında e, Bob Dylan'dan çok farklı bir... E, belirsizlikler üstadı'nın yanıt kohen olduğunu düşünüyorum fakat tarzların birbirinden tamamıyla farklı olduğu kanaatindeyim. Böylece araya bir çatlaktan sızan ışık anekdotu ve Bob Dylan e, şeyi e, dipnotu enjekte etmiş olayım. Evet bu şekilde de Desire albümünün piyasaya çıkan halini bitirdik. Hemen outtake'lere geçelim mi? E valla, fena olmaz. Saatlerimiz 21.51. Aslında outtake'ler diyoruz ama muhtemelen tek bir parça çalabileceğiz ancak. O zaman çalabildiğimizi çalarız. Çalamadıklarımızı da e, anons ederiz. İsteyen dinler. Evet. Sıradaki parça şimdi outtake'lere geçmiş olduk. Seri albümün son parçasıydı. E, ilk outtake Abandoned Love. 4.5 dakika süren bir parça aslında birazcık tema olarak demin çaldığımız seraya benziyor hatta bunu daha da ileri götürüyor ee, yorumcular bunun Bob Dylan'ın artık tamamen işinden özür dileme ve bana geri dön deme şarkısı olarak görüyorlar ee, şarkının içinde de hakikaten Bob Dylan ben işte boş bir soytarıyım ee, sana iyi davranmadım ama hala seni çok seviyorum filan gibi ee, ve acılar çekiyorum gibi e, şeyler sözler söylüyor Abandoned Love bu parça 1985'e kadar gün yüzü görmüyor ve orada ilk defa Biograph adlı bir e, box setin içinde yayınlanıyor şimdi isterseniz dinleyelim parçayı Abandoned Love Music I've been, I've been deceived by the clown inside of me. I thought Desire albümünü bitirdik ve hatta albüm için yapılan ve albüme giremeyen kayıtlara da geçtik ama bunların hepsini çalamayacağız öyle gözüküyor programımızın çünkü sonuna geldik bu hafta için dinlediğimiz parça e, Abandoned Love isimli bir parçaydı bu kayıt e, 1985'te yayınlanan Biograph e, setinde yer alıyor Merak edenler için söyleyelim. Ee, yine bu Desire albümü için yapılan Catfish isimli bir kayıt var. Bu 91 tarihli e, Bootleg Series volume, e, 1 1.3. E, Golden Loom yine Bootleg Series Vol. 1.3. 91 tarihli. Bir de emin değilim Desire için mi yapıldı yapılmadı mı ama e, bir single var. E, buna artık önümüzdeki hafta belki değinebiliriz. Çünkü Rolling Thunder Review'da yer almıştır Dillon'ın meşhur Rolling Thunder Review konser şeyi programı, turu pardon. Önümüzdeki hafta bu arada müjdesini de verelim. Bu Rolling Thunder Review turundan bir seçki yapacağız. Epey önemli. Ve bu hafta aslında programın sonuna geldik. Ekleyeceği bir şey var mı senin Atat abi? Benim yok. O zaman Güven abiye devredelim. Kapatsın programı. Tamam, bugün e, çalmayı düşünüp fakat tabii yine çenemiz düştüğünden e, yer veremediğimiz Catfish ve Golden Room'u ve belki bu aynı zamanlarda yapılmış olan Singular Item A'yı de e, Bootleg serisini çaldığımız bir programda e, bir şekilde çalarız. Onları öyle öksüz bırakmayız. Berhem e, Baltaş'a teşekkür ediyoruz. Bize teknik masada yardımcı olan... E, program destekçimiz, geçen haftada program destekçimiz olan Leyla Aktay. Kendisi aynı zamanda Açık Radyo'nun destek programını tasarlayan kişiymiş. Mahir'den aldığımız bilgilere göre ben şahsen tanışmıyorum ama şahsen buradan teşekkür etmek isterim. Hem destek olduğu için hem destek programını tasarladığı için Açık Radyo'da da lakabının Mareşal olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Mareşal Leyla Aktay'a çok teşekkür ederek bu haftayı kapıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Zamanlar Değişirken Zamanlar Değişirken One of us better call up the so Bob Dylan çarkılarıyla yarım on the scene With their red light flashing in a hot New Jersey night There must be some way out of here Said the Joker to the theme down the hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Güzeldere, Güven Güzeldere